Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın helal kıldığı nimetleri için haram kuruyorsun? Riyazat yapan kimse ise bazı gıdaları yemenek suretiyle onları ayette de ifade edildiği gibi kendisine haram kılmış gibi oluyor. İkisi arasındaki dengeyi nasıl kurabilirsiniz? Evet. Riyazat kelimesi şöyle de ifade edildiği gibi şumurlu kelime. Yani bazen tonu normal herkesin bir hekim anlayışına göre kalori ihtiyacı kadar kalori alması. Yani normal bir insanın diyelim 1200 kalori bedeni hareketi olmayan yetiyorsa şayet bu kadar alır. Helal her şeyden kadar. Genelde Riyazıt'ta, kekelerde, zaviyelerde, hayvan gıdalardan iştinaf tavsiye edilir çok. Bunları yemek mahsurluğudur, yememek lazım, yemek hayvanlıktır filan, benim gençliğimde yaptığım gibi. o şerif-i aykırı aygı düşünceler oluşturur insanda. Şimdi bütün bütün kesilmek değil de, ara sıra tadar, tatmiye izin vardır ve günlük beden ayakta tutacak kadar helal gıdalardan alır, kalori ihtiyacını alır, zaten yer deyince. Bu herkesin yapabileceği bir riyazet kazandır yani burada et bir şey isteyen onu çok yemeyebilir yani onun dışında ama et yemez etle bir şeyler yemezse şayet şu işte zamanlara zaman Bilgiler öyle ki yani da tuhurum tajibat mahillallah öyle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 Baklavayı ağzınızda çevirin, beş dakika tutun dedim ben. O zaman anladım ben baklavanın tadını. İbadetü taatörü olmalı. Allah'ın her nimetini ağzımızda Kuvve-i ile duyarak yemeği ona şükretmeliyiz. Yemeğin içinde esas tefekkür odur yani. Bu nimet, benim Kuvve-i o nimetin içine koyan tatlar, benim vücudum, vücudumun kıvamının ona bağlı olması, vücudumla onun arasında kurulan münasebet, hazım sistemi o nimet, zehirlenmeme, rahat kolaylığı, bütün bunları düşünme o nimette. Şimdi bu işte makul olan riyazattır, objektif riyazattır, herkesin yapacağı riyazattır.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 Belki sana sadece su işleyecek, belki süt işleyecek sana. İvadet-i belki fazlalık şey yapacak, senin karakterini bilecek, senin ruh yapını bilecek. Sana yüklediği evrad esker ölçüsünde gıdamla, kısmen azaltacak, kesecek. Bir rehber şeyinde olmadığından dolayı insan hiç farkına varmadan bir kısım sapmalar alabilir. Yani şimdiye kadar o türlü. Bu bahsettiğim mumun riyazatı yani ölçüsünde kalori alma şeyinin dışında has manadaki riyazat hep rehberlerin gözetiminde yapılmıştır. Rehbersiz yapılmaz. Yani bazen 10 günlük bir şeyde yemeye gider bir insan. Fakat o mutlaka bir rehberin gözetiminde yapılması lazım. İnsanı kendi kendine ilgil. Nefsi büyüyebilir hiç farkına varmadan. Ben hep bahsetmişimdir. Yani böyle cismaniyete ait nefsi şeyleri terk ettiğinde hiç farkına varmadan mesela et alanlara böyle etiyor. Biraz Cancak Ruso'nun tesirinde, biraz Hinduizmin tesirinde malum onlar ete karşı tavırları var. Ruso da bahşetlerini perdelemek için pişiriyorlar yani vahşi hayvanlardan farkı ne bunu eti yiyenler. Ben de hayvanlı gıdalardan et, yumurtayı yem veriyorsun, yağı yem veriyorsun, tük içi yem Bunlara rehbersiz yaparsanız, bunlar, bunların evresi insanın vücudunda belli minaretle minareller var yani. Bunlar, bunları almadığınız zaman da bir hastalık da olabilir yani. Bir rehber sizi görüp gözeten birisi yapacak bunu kendi kendine ama birden manevi bir şey oluyor burada. Hiç unutmam, ben o esnada Trabzon'dan Mehmet Buz Efendi diye birisi geldi. Ben içki olmayan bir lokantaya götürdüm. Zannediyorum yani onlar orada böyle çeşit yemeği yedikten etli metli yemekleri de ben hayvan gibi her şeyi atıştırıyorlar herhalde. Aklından geçti yani. O bir de orada zabit katili vardı, hoş geldi. Bana döndü dedi, bu genç dedi, bizi utandırdı filan dedi, askerlik öncesiydi. Utandırdı. Fakat ben hiç farkına varmadan fiyaset yaparken hayvanlaşıyormuşum, hiç farkına varmadan. Böyle çok uyanıklığa yakın bir şekilde uyandı, yani uyanıklığa yakın. Beynemden vel yakaza gidip, gördüm fakat içime geldi benim nefsim. Böyle işte o şeylerden caminin penceresine yatıyorum, döşeyim bile yok. Demem de falan ona göre, Belki gün de bir defa işte böyle Nebati şeyler diyorum elmenin geldiğince. Nefsim olduğunu gördüm, böyle mayn gibi bir şey sanıyordum. Yani, ya kediydi, hasta Allah, önce kediydi. Onun üzerine ben yürüdüm, kaçtı benden. O benden korktu. Ben devam ediyorum o haline. Daha sonra diyorum baktım ben halim aynen yine ben devam ediyorum ama baktım o ayı gibi olmuş, hiç farkına varmadan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 Cenab-ı Hakk'ın Şiha Musa, deminki gibi gelseydin seni huzurumdan kovardım. Şimdi insan kendi nefsi adına inceliği yaşamalı, yapmalı etmeliği fakat bir zevklerle yapmalı. Ama bu ölçüde bir yönüyle edemiyorsa, tasfiyeyi kalben muvaffak olamıyorsa, kulukta ileri gitme adına Allah ileri giderken, duygu ve düşünce açısından hiç farkına varmadan insan sukut edebilir. Baş resminden misal verdim size. Mutlaka bir rehberin gözetiminde olması lazım. Onu dinlemesi lazım evlilik, ona bakması lazım. Ama umumi manadaki riyazata gelince, objektif olarak riyazat dediğim ben, Allah'ın helal kıldığı her şeyden kalori ihtiyacınca alma, hayvan gibi abur cubur yememe,